Bir oruç iftardan, iftar vaktinden bir saat sonra açılmış olsa o gün tutulan oruç kabul olmuş olur mu? Peygamber Efendimiz'in bu konudaki tutumu ve tavrı, onun sünneti neydi? Bizlere övdü ve kendisinin de fiili sünneti iftarı acele etmek. Hı hı. İftarı acele edin, sahurda geç yapın. Yani iftarı ilk vaktinde yapın. Sahur'da sahur vaktinde. Sahur'da e, imsak vaktine kadar e, olacak şekilde e, geciktirilmiş. Sünnet budur. Evet. Ama kişi e, öyle bir durum olmuş ki e, bunu geciktirmiş. Yani orucunu açması lazım. Vakit girdiyse e, en azından bir lokma ile veya bir su ile, değil mi? bir hurma ile bir yudum su ile açma imkanı varsa açar. O esnada tabii kişi bugün şehirler ne yaptı? Genişledi, büyüdü, nüfuslar arttı, trafik sorunu var. Evet. Veya öyle ki çok koşturan insanlar var değil mi? İnsanlara bir hizmet sektöründe çalışıyorsunuz. Mesela yemek sunumunda bulunan insanlar var. Lokantalarda, restoran, otellerde değil mi? hizmet veren. Bu alanda çalışan kardeşlerimiz var. Bunlar orucunu açmaya gelen insanlara hizmet sunuyor. Ha ne yapar? O esnada bir orucunu açar da yine çorbasını, yemeğini sunmaya devam eder. Veyahut da trafikte başka türlü oruç açmaya fırsat bulamayan kardeşlerimiz oluyor. Koşturan insanlar var. Bu insanlar elbette yemek yemeye fırsat bulamamış. Evet. Ben şahsen kendimden bir örnek aklıma geldi bu esnada. Buyurun hocam. Bir dönem Umre hizmetinde Umre'ye giden Allah'ın misafirlerine hizmet sunmada görevliyiz. Tabi bir iki kişiyiz bu esnada. Kafileler geliyor. Onları yerleştireceksiniz. Otellerine. Bu esnada bizler Ramazan ayındayız. O kafileye karşılayıp oteline götürelim vesaire derken tabi o esnada çok da şeyler yoktu o günkü şartlarda. Ekipler kısıtlıydı imkanlar. Her şey birkaç kişi koşturuyor. Bu esnada oruç açılma zamanı geliyor. Akşam olmuş, ezan okunmuş ama biz hala yollardayız. Yani açacak bir şeyimiz yok. Bir su bile aklımıza gelmiyor. Veyahut da o kafileyi karşılamak üzere araca binmişiz. Gidiyoruz otobüsleri alıp. Evet. Yerlerine ikamet yerlerine getireceğiz. Bu meyanda bizim bir saat, yarım saat, bir buçuk saat yeme fırsatımızın olmadığını, oruç açmayı unuttuğumuz, aklımıza bile gelmediği zamanlar olduğunu ben hatırlıyorum. Bu şekilde çalışan kardeşlerimiz olabilir. Dolayısıyla bir mazerete binaen elbette fırsat bulamamışlar ve geciktirmişler. Bile bile olmadıktan sonra bir mahsuru yok. O kişi zaten oruç tutmuştur. Yani. Ama sünnet nedir? İftara e, acele etmek, e, sahuru geciktirmek. Dolayısıyla bir mani yok ama bile bile bunu yapmaması lazım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.